Açık gazete. Daha belli başlı haberler şunlar. En önemlisi muhtemelen kayıtların silinmesi, yolsuzluk savcılarının 15 Aralık'tan sonra elde edilen tüm kayıtları imha kararı almış olması. Evet bu konuyla alakalı ıslak imzalı bir belge de ortaya çıktı. Belgenin altında İstanbul Cumhuriyet Savcıları İsmail Uçar, İrfan Fidan ve Murat Çağlağ'ın imzası var. Soruşturma hakkında dosya evrakı 15 Aralık 2013'te gönderildiği için telefon dinleme iletişim tespiti fiziki tarih bu tarihten itibaren sonlandırılarak, evet, sonlandırılarak imha işlemleri yapılacak talimat veriliyor. Evet günün muhtemelen en önemli haberi bu. Yolsuzluk, montaj, şantaj, dublaj meseleleri devam ediyor. Aynı zamanda. Kuraklık ve sel aynı anda devam ediyor. Ses kayıtlarının günlüğünü tutuyoruz. Amerikalı şirketin de dün Star gazetesinde çıkan montaj raporunu yalanladığı ortaya çıkmış vaziyette önemli açıklamalar var. Amerikalı uzmanlar ses kayıtlarının orijinal cihazında da... E, Erdoğan'ın yani Bilal Oğul Erdoğan'ın telefonunda olduğunu söyleyenler var. Miami Herald gazetesinde bir mülakat var. Star gazetesi ısrar ediyor bunun montajı olduğuna dair ama pek bir kanıt gösterdiği söylenemiyor. Ve bütün e, ses e, olayıyla ilgili bütün tartışmalar ve bütün... Skandal konuşulmaya devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri'nde de kayıtlardan sonra yeni bir Türkiye olduğundan bahsedebiliriz. O arada Akşam Gazetesi'nin manşetine de yalanlama ve suç duyurusu yapılmış durumda. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yalanlanmış Akşam Gazetesi'nin haberi de. Savcı Bay Bay Yurt ve T24 muhabiri Arzu Yıldız haberi yazan Kelkitoğlu, Murat Kelkitoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuşlar. Hakimler savcılar Yüksek Kurulu düzenlemesi yürürlüğe girdi. Söylentiye bakılacak olursa MIT'le ilgili yapılan şeyde düzenleme kanunsa biraz askıya alınacakmış gibi görünüyor ama belli olmaz hiçbir şey. Ve onun dışında bir de çevreyle ilgili önemli birkaç haber var. Ha, bir de dinleme gizli, dinleme meselesinde dünyayı şaşkına çeviren bir yeni olay daha ortaya çıkmış. Yalnız Türkiye'de değil. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti istihbarat teşkilatı teşkilatlarından biri daha doğrusu Britanya'nın meşhur istihbarat teşkilatı GCHQ Amerika'nın or muadiliyle ortak olarak muhtemelen webcam denilen bilgisayar kameralarındaki Yahoo üzerinden yürütülen milyonlarca ve milyonlarca chat denilen söyleşileri kaydetmiş. Evet Başbakan Erdoğan'ın yaptığı geçtiğimiz günlerdeki konuşmasında da bu durumdan muzdarip olan e, yakın aile dostlarından bahsediyordu. Orada da çocukların fotoğraflarını çekip sonra tehditle beraber e, para almaya çalışıyorlarmış. Binlerce dolar mı artık yüz binlerce dolar mı belki de sadece onlarca dolardır çocuk oldukları için. Emin değilim o konuyla alakalı bir bilgim yok ama böyle bir durumdan Başbakan Erdoğan da ne kadar muzdarip olduğunu geçtiğimiz haftalarda dile getirmişti. Bakın gündemine kadar yakından takip eden bir başbakanımız var. Evet da son derece. Sanayide kuraklık alarmı veriliyor. Günün Belki de en önemli haberlerinden biri Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir, dünya çapında bir şey başlatılıyor. Çünkü petrol boru hattı, Keystone Excel boru hattı her an konabilir deniyor hükümet tarafından, Amerikan hükümeti tarafından. Obama onay verebilir. O zaman Zaten dünyanın sonuna çok önemli bir adım atılmış olacaktır deniyor. Ona karşı bütün dünyada Avaz Org üzerinden de düzenlenen büyük bir kampanya var. Onun haberini de takip ederiz, size söyleriz. Türkiye'de sanayide kuraklık alarmı verilmiş durumda. Brezilya'yı seller götürüyor ve Levent Kurnaz da suyumuz bitmek üzere diye yazmış bir yazı. Bunları da takip edebiliriz. Geleceğimizi, mavi geleceğimizi kurtarmak için de insanlığın yeni bir su etiğine sahip olması gerektiğini yazan Maud Barrow'un da önemli bir yazısı var. Ona da değiniriz. Bir de bütün bunları hiçe sayan tamamen dalga geçen bütün dünyayla ve Türkiye özellikle öncelikle Türkiye ile ama bütün dünyayla da dalga geçtiği izlenimi uyandıran bakanın Veysel Eroğlu'nun açıklaması var. Orman ve Su İşleri Bakanı su kesintisi olmayacak sorun yok olursa bıyıklar mı keseceğim demiş. Karısından başka kimseyi ilgilendireceğini zannetmediğim bir konu ama çok gayri ciddi bir tavırdan dolayı üzerine mutlaka gidilmesi gerektiğini düşündüğümüz bir konu evet şimdi şeye dönelim bununcelikle bu arada torbalı açık cezaevinde kredi kartlarının çalındığını yazan Sevan Nişanyan da hakkında açılan soruşturma nedeniyle Türkiye'nin en kötü şöhretli hapishanelerinden birine sürülmüş bunu da haber olarak verelim Şimdi öncelikle bu dünya çapında önemi de olabilecek bir şeyden bahsediyoruz. Yolsuzluk savcılarının haberini verelim. Evet. Nedir hadise? 25 Aralık büyük rüşvet, yolsuzluk, çürüme, hırsızlık soruşturmasında... ...yeni atanan savcılar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Şube Müdürlüğü'ne... ...kritik bir yazı göndermişler. T24'ten takip edebiliriz. İstanbul Cumhuriyet Savcıları bunlar... ...İsmail Uçar, İrfan Fidan ve Murat Çağlak imzalı... ...ıstak imzalı bir belge. Dosya evrakı 15 Aralık 2013'te gönderildiği için... ...telefon dinleme, iletişimin tespiti ve fiziki takip... ...bu tarihi itibariyle sonlandırılarak... ...imha işlemleri yapılacak. Ne demek bu? Gerekçeyi anlayamıyorum. Gerekçe sunmuyorlar zaten. Sunuyorlar mı? E sunuyorlar işte. Dosya evrakı 15 Aralık'ta gönderildiği için. Bu Gerekçe mi? Ben bu, bu tip bir reklam işlerden anlamıyorum. Burada soruları ben sorarım. Tamam siz soruları sorarsınız ama soruyla soruyla karşılık Hı. vermek de benim görevim burada. E, bu bir gerekçe mi? Değil. Değil. Ama hangi konulardan bahsediyoruz onlardan bahsedelim. Dönemin dosyaya bakan savcısı Muammer Akkaş tarafından... İlgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Alo Fatih hattı kalıbıyla e, anılan Fatih Saraç, Yasin El Kadı, Latif Topbaş, Abdullah Tivnikli, Avni Çelik, Usame Kutup, Muaz Kadıoğlu, Cengiz Aktürk, Abdülkerim Çay, Orhan Cemal Kalyoncu ve Ömer Fuarup Kalyoncu da varmış bu isimler arasında. Daha önceki savcı arasında alınan e, bu ses kayıtları içerisinde. Şey saydın mı Bilal Erdoğan? O haberin içerisinde yok. Ancak adli kolluk savcının emrini e, yerine getirmemiş ve hiçbir ismi gözaltına almamıştı. Bir süre sonra da dosya savcı arkadaştan alınmıştı. Bunlar dosyanın içerisinde olan isimler. Bu konularla alakalı yapılmış olan ses kayıtlarının galiba silinmesi isteniyor silinmesi de hafif bir tabir galiba yok edilmesi i̇mha, evet. imha edilmesi evet yani ne oluyor şimdi gerekçe şu ilgili soruşturma hakkındaki dosya evrakı 25 Aralık'ta ama 15 Aralık'ta gönderildiği için telefon dinleme iletişim tespiti ve fiziki takip bu tarih itibariyle sonlandırılacak ve belgeler imha edilecek yani Bilal Erdoğan'ın dinlenen telefonundan babası başbakan Tayyip Erdoğan'a yaptığı öne sürülen 17 Aralık 2013 tarihli telefon görüşmeleri bu hafta başında internete düşmüştü. Yenileri de gelmeye devam ediyor. Hatta bazı görüntüler de geliyor değil mi? Evet Reuters bekliyor ama. zaman. Evet. Reuters'ı yayınladığı zaman. Türkiye'deki medyadaki organları da yayınlıyorlar. Dün öyle bir olay gerçekleşti. Bugün de bakalım aynı şey gerçekleşecek mi? bir kesim bu görüşmelerin montaj olduğunu ileri sürmüştü malum. başta Star gazetesi geliyor. ve tarihe geçecek bir haberdi aslında. Bazı kesimlerde 25 Aralık sorumsuzluk soruşturması dosyasında olduğunu öne sürüyordu. Yani görüşmeler 25 Aralık dosyasında ise artık savcılığın talimatından sonra ilgili kayıtlar imha edilecek Türkiye yepyeni bir şekilde güne ve dünyaya uyanmış olacak. Yani kayıtlar imha ediliyor. Radikal gazetesinde de yayınlandı bu belge. İsmail Uçar, İrfan Fidan ve Murat Çağlak imzasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Suçlar Şube Müdürlüğüne gönderilen belgeyi de görmek mümkün. Sisli şey gazetesinde çok özür dilerim ee, sözünüzü kestim. İşte. Bilal Erdoğan e, takip edildi değil mi? Onun ses kayıtları var mı diye mi sormuştunuz? Evet. Şöyle bir cevap verebilirim size. Ee, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilal Erdoğan'ın dinlenmesiyle ilgili herhangi bir mahkeme kararı olmadığını açıklamış. Bu da böyle bir durum. Bir mahkeme kararı yokmuş dinlenmesi durumunda. Dinlenmesiyle alakalı. Evet şimdi belki durumu senin açığından netleşti mi durum? Bu Ufak bir destek lazım etmez. galiba Evet veriyorum Tamam hemen. buyurun Winston mesajlarda bildirilenleri yerine getirdikten sonra Söyleyaza söyleyip yazdırdığı düzeltmeleri Times'ın uygun sayılarına iliştirip basınçlı borudan içeri attı Sonra da nicedir edinmiş olduğu bir alışkanlıkla mesajların asıllarını ...ve tuttuğu notları buruşturup alevler tarafından yutulacakları, yutulacakları bellek deliğine bıraktı. Basınçlı boruların gittiği görünmez labirentte neler olduğunu ayrıntılarıyla bilmiyordu... ...ama sonuçta ne olduğunu biliyordu. Gazetenin belli bir sayısında gerekli görülen tüm düzeltmeler bir araya getirilip harman edilir edilmez... ...o sayı yeniden basılıyor... Asıl nüsa yok ediliyor ve arşive onun yerine düzeltilmiş nüsa konuyordu. Bu sürekli değiştirme işlemi yalnızca gazeteler için değil, kitaplar, süreli yayınlar, broşürler, posterler, kitapçıklar, filmler, ses bantları, karikatürler, fotoğraflar, siyasal ya da ideolojik bakımdan önem taşıyabilecek her türlü kitap ve belge için geçerliydi. Geçmiş günü gününe, neredeyse dakikası dakikasına güncelleniyordu. Böylelikle partinin tüm öngörülerinin ne kadar doğru olduğu belgeleriyle kanıtlanmış oluyor, günün gereksinimleriyle çelişen tüm haber ve görüşler kayıtlardan siliniyordu. Tüm tarih gerektikçe sık sık kazınan ve yeniden yazılan bir palimpseste dönüşmüştü. Bu işlem uygulandıktan sonra herhangi bir çarpıtmanın yapıldığını kanıtlama olanağı ortadan kalkıyordu. 1984, George Orwell, Can Yayınları, Celal Üster Çevirisi, 43. Baskı, sayfa 64-65. Evet. Tatmin edici buldun mu? Yani tam bunun üzerine hatta örnek verebilecek bir haber bile var elimde. Şimdi herkes şey arıyor bu kayıtları nasıl kanıtlarız? montaj olup olmadığını ya da gerçek olup olmadığını Başbakan Erdoğan montaj, şantaj, dublaj diyor Ana Muhalefet Partisi lideri Kılıçdaroğlu Ağrı Dağı kadar gerçek diyor bu konudan, bu benzetmeden de ben hafif korkuyorum Böyle ondan sonra Hira Dağı'na kadar gider ya bu süreç Ağrı Dağı'ndan o konuyla alakalı başka bir programda belki konuşulabilir ama şöyle bir durum var bir de bunun yanına aynı zamanda medya organları da girdi. Ve onlar da aynı şekilde bunları kanıtlamaya ya da montaj olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Dün Star Gazetesi'nde çok iddialı bir haber vardı. Gözümüzden kaçmış mıydı bizim mu Hatırlamıyorum ama. Kaçmamıştı da şöyle diyelim. Temkin. Temkin ne? Temkin Bakanlığından gelen direktifle beraber... Tembak'la Tembak beraber biraz şüpheli yaklaşmıştık ki yaklaştığımız kadar da varmış galiba. Dün Radikal Gazetesi'nin aktardığı kadarıyla film senaryosuna sahip kayıt tartışmasının gerçekleştiğinden de bahsediliyor. Biraz belki ondan bahsedebilmek mümkün olabilir Star dün ne diyordu onu bir hatırlatalım. Evet varsa. Böyle montajladılar. İncelemede dünyaca ünlü John Marshall Studios'un teknik imkanları kullanıldı diyor. Robin Lai diye birinin imzasıyla basmışlar, iliştirmişler. Ve Star gazetesi Amerika'daki iki ses laboratuvarı paralel yapının... Saldırısını deşifre etti. Joe Joe Production belli noktalar değiştirilmiş, bariz montajlanmış. Kaleidoscope Sound kesinlikle tutarsız değiştirilmiş sesler var. Amatörce yapılmış üretim kes yapıştırla ses eklediler. Bu teknolojiyle her şey mümkün şeklinde veriyordu. Bunların hiçbirini biz temkini elden bırakmamak için söylememiştik. Şimdi söylüyoruz. Zaten. Evet yani Star Gazetesi'nin haberinde Radikal Gazetesi'nden aktarıyorum ben de. Robin Lai isimli kişi ses kayıtlarının üzerinde oynama var. Bunu arka plan seslerinin uyuşmasından da anlayabiliyoruz. Belli noktalarda değiştirilmiş ve montajlanmışa benziyor Demiş. Bu kayıtlar bariz, bu kayıtta bariz montaj kalıntıları var. Bunu yapanlar profesyonellikten uzak sözlerine de yer verilmişti biraz önce aktardığınız haber içerisinde. Habere kanıt olarak sunulan Lion'in hazırladığı belirtilen rapor sonradan zımbalanmış bir John Marshall media kartviziti ile herkesin dikkatini çekmiş. İşte bu görselin hızla sosyal medya yayılması üzerine John Marshall medyanın kurucusu ve CEO'su John Marshall bizzat kendisi John Marshall Cherry Facebook hesabından hayli sert ve yazılı sert bir yazılı açıklama yaparak olayı yalanlamış. Demiş ki John Marshall medya Türkçe bir ses kaydı hakkında görüş beyan etmedi. Taranmış haliyle yayınlanan belgenin basit bir analizi belgenin G.O. Production adlı şirket tarafından imzalandığını ve John Marshall Media'nın kart vizitinin bu belgeye zımbalandığını ortaya koyacaktır demiş. Yani bir montaj söz konusu. Evet, yani Fakat bu, John Marshall evet bu John Marshall Media'nın resmi antetli kağıdı değildir. Belgeyi imzalayan şirketle kart zımbalayan, zımbalanan şirketin farklı olması durumun açık bir aldatmaca girişimi olduğunu gösteriyor. Bu kayıt bu bize gö bu gönderilen kayıt ses kaydı John Marshall Media tarafından analiz edilmedi ve John Marshall Media adlı ses uzmanı da değildir. Diyor. Adli ses uzmanı değildir diyor pardon. Çalışanımızı dolandıran bu kişi hakkında yasal işlem başlatmayı da düşünüyoruz ve şirket politikalarını gözden geçiriyoruz. Bu bariz sahteciliği yayımlayan haber kuruluşlarına sesleniyoruz. Kendinizden utanın. Shame on diye yazmışlar. Çok ağır laf etmiş. Ama Star Gazetesi'ne de bir teşekkür etmek lazım. Hiç değilse ortada bir montaj olduğunu göstermiş oldu bu şu haberiyle Söylüyor zaten böyle montajladılar. Yanına biliyorum. da belgeyi koyuyor gayet. Ama işte nasıl okursanız o şekilde anlıyorsunuz galiba. Ya da hangi materyalden bahsediyor montaj konusunda oraya dikkat etmeniz gerekiyor ufak da olsa. Hangi materyalden bahsettiğini okudum biraz önce sana 1980'den. Öyle olur mu? Bellek deliği bu. Öyle olur mu? Unutuyorlar demiştiniz. Söyle yaza, yazıp, söyleyip yazdığı düzeltmeleri. Mesela geçersiz kılınmış ve yok edilmesi gereken kitaplar, gazeteler ve başka belgelerin tüm nüshalarını bulup çıkarmak ve toplamaktı. Bütün işi bu zaten 1984 romanının kahramanı John Winston, Winston Smith'in. Yani böyle bir durumla. Durum var ama burası... ...onun... Bulu... ...Oş... ...Okyanusya... O ...Okyanusya değil mi? O değil mi? Yanlış... Evet. yanlış ...Okyanusya'ya şey evet. Okyanusya benzemez Türkiye... ...öyle değil yani bu işler orada... ...Okyanusya'da yürüdüğü gibi yürümüyor... ...Winston Smith değil diyorsun yani vaziyet... ...hayır vaziyet Winston Smith ama... ...yani Star Gazetesi var... koskocama karşısında... ...Winston Smith Star Gazetesi karşısında ne derdi... ...tam olarak bilmiyorum... ...mesela bugünkü manşetine bakıyorsunuz Star Gazetesi'nin... montajı paniği manşet atılmış... başlatılmış atılmış... Zaman montaj raporunu veren iki şirketin raporu yalan, yalanladığını öne sürerken saçmalamış. Raporun Star Gazetesi'ne göre. Saçmalamış mı? Saçmalamış. Raporun ait olmadığı bir şirketten açıklama almış. Rapor verenlerden birinin ses kaydı parçalı açıklamasını yalanlama saymış. İkincisinde ise yalanlama alamamış. Sahtecilik ve saçmalamadan bahsediyorsun. Pekala ben de işte cevabım sana sayfa 65. Winston, Varlık Bakanlığı'nın rakamlarını yeniden düzenlerken aslında bunun sahtecilik bile olmadığını geçirdi aklından. Bir saçmalığın yerini bir başka saçmalığın almasından başka bir şey değildi bu. Paralel yapılanma içinde ben de paralel okumalar yapıyorum. Çok başarılı. Ve ele aldığınız bilgilerin çoğunun gerçek dünyayla en küçük bir bağlantısı yoktu. Bağıntısı, pardon. Bir kuyruklu yalanın bile gerçek dünyayla daha çok bağıntısı olduğu söylenebilirdi. İstatistiklerin ilk başta verilen rakamları da sonradan düzeltilmiş rakamlar kadar uydurmaydı. Çoğu zaman onları sizin kendi kafanızdan uydurmanız gerekiyordu. Tamam mı? Evet. Ama dediğim gibi okyanus ya Türkiye'ye benzemez soruyu sorduğunuz şekliyle alacağınız cevapları da önceden tahmin ederek zaten yapıyorsunuz bu tip röportajları şey hatırlıyor musunuz milkport milkport hatırlamaz milkport. olur muyum ya yaşayan en büyük düşünürlerden biri belki de birincisi sayılan Noam Chomsky ile Yeni Şafak gazetesinin adına bir internet üzerinden yapılan e-mail üzerinden yapılan bir mülakatta başbakanınız tanrım başbakanınız ne kadar karizmatik dedirtmişlerdi Yeah. No, Noam Chomsky'e yeah. sonradan onun sahte olduğu ortaya çıktı. İşte bu e, gözler... Millport, ortalık süt liman demeye getirdi, Millport diye çevirmişlerdi. Bu gözler son 12 ay içerisinde ne haberler gördü ne röportajlar okudu e, siz de yakından takip etmişsinizdir. Neyse Star Gazetesi'nden çok ufak bir şekilde devam edeyim. Bunlar, e, Star Gazetesi bir de Kalidoskop e, Sound adlı şirkete sormuş. Evet şirkete olmuştu tabii. Evet, şirkete e, sorusunda ses mühendisi Kyle Castle'ın sözlerine yer vermiş. Castle ses kayıtlarında konuşmadaki ve arka plandaki gürültü zemininden sağlanan ses düzeylerinde kesinlikle birbirine benzemiyor açıklaması yapmış. Aynı zamanda kayıtlar belli noktalarda değiştirilmiş veya montajlanmış diyormuş bu verdi verdiği açıklama içerisinde, yaptığı açıklama içerisinde. Bu haberler de yayımlanır yayınlanmaz şirketten açıklama gelmekte. Gecikmemiş ama. Şirket raporun kendilerine ait olduğunu belirtmiş. Ancak haberin sunuluşuna itirazı olduğunda bildirmiş. Zaten her şey haberin sunuluşundan ötürü ortaya çıkıyor. Açıklamaya göre şirkete başvuranlar bu kayıt bir bütün müdür yoksa parçalar halinde midir? diye sormuşlar. Zaten beş parça ses görüşmesi olduğundan bahsediliyordu. Ve değil onlar mi? gönderilmiş evet. zaten. Evet. Bunu soruyorlar işte. Yani o videoda görülen şeyi evet gerçekten beş parça var mıdır yok mudur diye sormuşlar. Kaliteskop Santo galiba. Onlar da şirkette ee, bunda devamlı tespit edilmemiş. Beş farklı ses parçası olduğu için bir devamlılık yoktur. Birbirlerine monte edilmiş ses kalıplarıdır bunlar demiş. Zaten, zaten birbirlerine monte edilmiş olarak yollanan beş parça ses kaydı gönderilmiş. Onlara da sormuşlar bunlar i̇şte... monte edilmiş parçalar mıdır diye evet demiş. Amerikalı Anladım. nereden bizim Türkçesi mi var orada okuyacak mı yani oradaki şeye mi dayanacak? Girişteki sesleri var ya müzikleri oluyor bazen çok... E... İlginç parçalarda çalınıyor bu ses kayıtlarının girişinde. Neyse. E, tam şirketin tam ettiği de böyleymiş açıklamasının tam ettiğinde. Bize analiz etmemiz için gönderilen kaydın herkesin sözünü ettiği kayıt olup olmadığını bilmiyoruz. Fakat YouTube'da... Duyduğumuza benziyor. İçerik konusunda hiçbir görüş beyan etmiyoruz. Çünkü söylenenleri anlamıyoruz. Bu kayıt süreklilik içermiyor. Bunun ötesinde tespitlerde bulunmak en azından Türkçe bilen bilir analizi gerektirir diye sormuş. Ve Star Gazetesi de bu belgeyi kesin açıklamalarını Türkçe sitesinden kaldırmak zorunda. Kalmış mı kalmış mı? Tahmin edin. Kalmış, kalmış mı? Kalmış. Yani o kadar da değil tabii ki. <gülüyor> Ama herhangi bir şey yok. Bir merci yok. Bilimsel bir merci yok. Herkes bilimsel merci arıyor. Bunları nerede test edebiliriz montaj mı yoksa dam mı olduğunu diye. Evet. Ee, bir yani, karışıklık var. Kafa karışıklığı var. Amerika, e, aslında biz zaten adli bilişim uzmanı falan da değiliz demişlerdi zaten. Gönderilen Star'ın gönderdikleri. Fakat aslında adli bilişim uzmanına da gönderilmiş. Ve kayıtlar orijinal cihaz Bilal'in telefonunda demiş işte. Biraz önce sözüne etti. adli yeni. bilişim evet. uzmanı Joshua Marpet. ...Miami Herald gazetesine konuşmuş ve montaj olarak adlandırılabilecek bölümlerin... ...sadece beş farklı ses kaydı arasındaki geçişlerde gözlemlediğini söylenmiş ki... ...bu, bu da dünyanın herhalde en normal şeyi. Eğer bunlar gerçek değilse daha önce hiç görmediğim bir ustalıkta, yanıltıcılıkta yapılmış olmalı demiş... Şu, çok ufak bir şey ekleyebilir miyim? Tam karşı ses kaydı çıktı. Bunu monte edenlerin yaptığı konuşmalardan bahsedilmişti. Hatırlıyor musunuz? Hı hı. Çekirdek getirin, çekirdeğimiz bitti. Ee, nasıl yapacağız bunu? Diye. İşte ustalıkları buradan kaynaklanıyor. Normal gündelik hayatlarına devam edebilirken Türkiye'deki montaj ustaları... Aynı zamanda çekirdek aynı bir diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kriminal işlerle uğraşan bu montajcıların... Daha doğrusu analistlerin hayatlarında görmediği şekilde yapabilecekleri ses kayıtlarını monte edebiliyorlar. Böyle bir gerçekliğe sahip. Evet. Türkiye Okyanusu'ya nazara. Marput şey demiş... Adli uzmanmış zaten. Gerçek görüşmeler olduğunu düşünüyorum demiş. Telefonda başbakanın sesi daha mekanik geliyor. Bu da kriptolu telefon Robot kullanmasından kaynaklandığını söylemiş herhalde. Dinleme cihazı büyük ihtimalle Bilal Erdoğan'ın telefonuna yerleştirilmiş. Bu nedenle Bilal'in sesi daha net demiş. Bu gazetelerin ne yapacağız peki okuduğumuz tar ve diğerlerini? Ya yani bence tarihin neresine göndersek tarihin diye düşündüm bir an ama. Ya her zamanki gibi alacağız. Bir hafta duracak ardından e, imha edeceğiz. Yapacak başka bir şey yok. Yani yeni gördüğümüz bir şey de değil. E, bundan sonra devam etmeyecek olan bir şey de değil bu gördüklerimiz. Sana Okyanusya'dan küçük bir bölüm daha okuyabilir miyim? Tabii buyurun Dinleyin efendim. Içeri. Proleterlerin edebiyatı, müziği, tiyatrosu ve eğlencesiyle ilgilenen pek çok daire vardı. Spor, cinayet haberleri ve astrolojiden başka bir şey içermeyen beş para etmez gazeteler, iç gıcıklayıcı, ucuz romanlar, seks sahneleriyle dolu filmler, uyak düşüren diye bilinen özel bir kalaygidoskopta tümüyle mekanik biçimde desteklenen hisli şarkılar, neydi Japon şarkı? Tatsune Evet hisli şarkılar buralarda üretiliyordu. Dahası mühürlü kutular içinde dağıtılan ve hazırlayanlar dışında hiçbir parti üyesinin bakmasına izin verilmeyen, en bayasından pornografik yayınlar üreten koca bir alt bölüm yeni konuşta Pornoböl deniyordu. O da varmış. Pornböl. Pornoböl. Tamam mı? Tamam mı? İşte Tabi ama orada <gülüyor> şanslılar <gülüyor> internet sansürü gibi bir şeyler olmadığı için okyanusu ya da gayet rahat bir şekilde böyle e bakanlıktan gelen şeylerle kendi kendilerini tatmin edebilecek e bir haldelermiş. Göklenen Neyse ki ya da değiliz Allah'tan. Allah'tan Teşekkürler mı? Teşekkürler Türkiye. Net satış 182 diyordu dünkü gazetede. Star gazetesinde halka bize teşekkür ediyordu. Yüksek bitiraja ulaşmışlar. Ve onlar böyle montajladılar başlarını dinleyen okurlarının, okuyan okurlarının baya kötü durumda olduğunu söyleyebiliriz. Ha, özür dilerim yanlış gazeteyi göstermişim size. <gülüyor> Demokrasi yolunda daima ileri. Arka sayfa... Arka sayfası tamamen böyle bu Okyanusya'da çıkan Yıldız gazetesinin. Yılgaz. Arka sayfa güzellerinden de bahsediliyor aynı zamanda. AK Belediyeler Mutlu insanlar. AK Parti, or TR. Tam sayfa. Demokrasi yolunda daima ileri. Tam sayfa, arkadan, tam gaz. Açık gazete. Ve açık Radyo'da olduğunuzu da hatırlatılmak açık radyo 94.9 burası ve açık gazte devam ediyor. Saat 8.44. Kalan 15 dakikamız içinde biraz daha aynı konuları ele almaya devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde gelen geleneksel Amerikan yönetimi geleneksel insan hakları raporunu açıkladı. 17 Aralık'tan sonra yaşananları bir skandal olarak niteliyor. Bu çok önemli bir gelişme her sene bizzat John Kerry tarafından dıştir. Bakın John Kerry tarafından açıklanmış. Her zaman öyle yapılıyor. Dışişleri Bakanları tarafından açıklanıyor. Evet. skandal olmasının tespitinin yanı sıra çok önemli bir başka tespit var. Bizce bence en önemlisi bu. Yolsuzluklar ilk kez Türkiye'nin en belirgin insan hakları ihlallerinden biri olarak sayılıyor. Yeterince gözaltı ve e, soruşturma yapılmadığı takip edilmediği yolsuzluk soruşturmasının götürülmediği ve kolluk kuvvetleriyle yargı binlerce polis ve savcının yerini değiştiren hükümetin etkisinde olduğu açıkça vurgulanıyor. İnsan Hakları Yıllık raporu 2013 bulguları Dışişleri Bakanı John Kerry bizzat sunmuş. 73 gazetecinin hapiste olduğu söyleniyor. Hukukun üstünlüğü konusunda derin kaygılar. Adalete etkin erişim yok. Bağımsız yargı süreci ve hukukun üstünlüğü kapsamında soruşturmalar çok önemli. Kaygılarımız var diyorlar. İnsan hakları Türkiye ile stratejik ve karşılıklı menfaatlere dayalı çok geniş olan ilişkilerimizin bir parçası. Kaygılar ifade özgürlüğü, azınlıkların durumu... Toplumun kırılgan kesimleri yargılama süreci ve hukukun üstünlüğü. Daha ne olsun? Aslında. Ve e, yani kırılgan kesimleri kadınlar, çocuklar, LGBT gibi e, sosyal suistimaller ayrımcılık ve şiddetten yeterince etkili bir şekilde koruma, korumadı hükümet diyor. Böyle gidiyor. Dokunulmazlık bir problem olarak kalmaya devam etti diyor. Ses kayıtları bu şekilde e, bu tabi raporda ses kayıtları da yeterince yer alamıyor. Çünkü çok yeni bu, taze. Onu da hesaba katmak lazım. 17 Aralık'tan sonra internet üzerinden pek çok ses kaydı yayınlandı. Biyanet bir derleme yapmış. Urla villalarından A ATV sabah medya organlarının havuzla, büyük miktarlarla satışına Alo Fatih diye adlandırılan, yani Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Bizzat medyanın bir kesimine direkt müdahale etmesi meselesi kayıtları var. Recep Tayyip Erdoğan danışmanı Mustafa Barank'ın çeşitli görüşmeleri var. O da gene yasaklamalarla ve çeşitli durumları örtbas etmeye ilişkin. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in konuşmalarından... Başbakan Erdoğan'ınla oğlu Bilal Erdoğan'ın 17 Aralık'ta yolsuzluk operasyonu sonrası yaptığı iddia edilen konuşma kayıtları özetlenmiş durumda. Ama sorun yok. Daha doğrusu şeyin açıklamasında olduğu gibi Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Burhan Kuzu'nun yaptığı açıklamada olduğu gibi kaset ve ses kayıtları doğru olsa bile inanan yok. Böyle bir durum yani, da tarihe geçecek bir açıklamaydı doğru evet. olsa bile diye. Evet. Zaten sanayi ve teknolojiden sorumlu bakan da e, açıkça hissiyatını ifade etmişti. Büyük bir yani küçük ama çok büyük sonuçları olabilecek bir başka skandal sayabiliriz. Evet, açık bilinç yani. programında açık bilinç köşemizde şeyden bahsediyorduk geçtiğimiz haftalarda. Kognitif disonans bilişsel bozukluk olarak mı? Çevir, evet. kopukluk Bilissel olarak uyumsuzluk, uyumsuzluk olarak e, belki çevirebiliriz önümüzdeki günlerde bundan daha fazla bahsedebilmek belki daha mümkün olabilir Güven Bey ile de konuşuruz bu durumu yani gerçek olsa bile e, inanan olmaması e, bu duruma e, tam bir örnek teşkil ediyor galiba Burhan Kuzu'nun bu açıklamalarıyla beraber belki önümüzdeki altalarda tekrardan değinebilme fırsatı bulabiliriz bu konuya da evet gerek Burhan Kuzu'nun gerekse de sanayi ve teknoloji bakanından söyledikleri düzeltmeye çalışmış biraz ama bence başarılı olamamış o da. Zaten genel bir kontrolsüzlük, kontrolden işlerin çıkmışlığı havası da kabine üyelerinde de ortaya çıkıyor. Bu demin ki Amerika Birleşik Devletleri 17 Aralık'tan sonra yaşanan skandal haberini de Tolga Tanış'ın hürriyetteki haberinden okuma fırsatımız oldu. Onu da belirtelim, kaynak belirtelim. Evet, bir diğer tepki de Avrupa Birliği'nden de, ondan da ufak kısaca evet. bir bahsedebilmek belki daha uygun olur bu noktada. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün geçtiğimiz gün onaylamasıyla yürürlüğe giren yeni HSK yasası, ki bunun sonuçlarında da birçok hakimin görevine son verildiğinden bahsediliyor. Bu yasayla beraber, bu yasa hakkında daha doğrusu Avrupa Komisyon'un bir açıklaması olmuş. HSYK ve internet yasalarıyla ilgili endişelerimiz iyi biliniyor demiş abi komisyonu sözcüsü Peter Stano her iki yasada da yapılan değişiklikler yasaların son halleriyle detaylı şekilde inceleyeceklerini söylemiş ve değerlendirmeleri de Türkiye'deki yetkililerle paylaşacaklarını da söylemişler aynı zamanda evet bu çok önemli aslında yani şey bütünüyle yaygın bir şekilde devam ediyor evet, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz da HSYK yasasını onaylayan Abdullah Gül'e bir tweet atmış ve demiş ki e, bu tweetin içerisinde yargının bağımsızlığını tehlikeye atan ve Türkiye'nin HB'ye bağlılığı e, hakkında soruları neden olan yeni kısıtlayıcı yasa dolayısıyla hayal kırıklığına uğradım et cb Abdullah Gül ifadelerini evet atmış. yani gerek Amerika Birleşik Devletleri'nden gerekse de Avrupa Birliği'nden çok kuvvetli Türkiye'deki gidişin gidiş olmadığına ilişkin yani hukuk devletinin tamamen askıya alınmasına giden çok önemli gelişmelerden kaygıyla söz edildiğini söylemek gerekiyor. Türkiye içinde de geniş bir kaygı dile getiriliyor. Yani evet. bu demin ki şeyler de Doğu de önemli şeyler vardı. Türkiye'nin içinden de önemli tepkiler geliyor. Bu arada Selahattin Demirtaş da Başbakan erken seçim kararı alıp Türkiye'yi seçime götürmeli demiş. BDP Barış ve Demokrasi Partisi eş genel başkanı 17 Aralık operasyonu sonrasında internet teminlenen ses kayıtlarına yönelik AKP'yi eleştirmiş ve başbakan haberi vardı. Dinleme meselelerinden haberi vardır. Desteği vardır. Cemaat AKP'ye karşı, kesimlere karşı dinleme yapıyordu. Başbakan da bunu onaylıyordu demiş. E, panik ve tutarsızlık içinde olayları tahlil etmeden yanlış adımlar atıyor. Kendi polisin beni dinlemiş diyor. Bizi İngiliz polisi mi dinliyor? Seni dinlemek için ayrı bir polis mi yapalım? Şeklinde bir e, konuşma yapmış. Bu noktada Türkiye'den de önemli tepkiler ve yazılar ve analizler de birbiri ardından gelebiliyor. Birisi bunların... T24'tendi galiba yanlış yani. hatırlamıyorsam. Aa. Aydın Engin'in Armut Piş Ağzıma Aa. Düş yazısıydı. Ve konu malum diyordu ses kayıtları. Baba oğlun hala evindeki tahmil tahliye işini bitiremedi mi diye özetlenebilecek ses kayıtları olduğundan bahsediyordu konu. Ve Aydın Engin diyor ki tartışma bence isabetli olarak sahte mi gerçek mi sorusunda kilitlendi. İktidara yakın medyanın en sıkı silahşörleri ses kaydının sahte olduğunu kanıtmamak için kolları sıvadılar. Laf aramızda zekamızla da açıkça alay ettiler bizi salak sandılar. Keza elektronik bilgisi olan ses mühendisliği eğitimi almış uzmanlar da belgelerin gerçekliğini belirten görüşler açıkladılar. Sabrınız varsa ki olsun Ümit Kıvanç arkadaşımın konuyu didiklediği ve T24'ün bir dosya olarak sunduğu uzun yazıyı tıklarsanız okuyabilirsiniz diyor. Peki bütün bu ülkenin gündeminin tepesine çöken bu tartışmada bu yakıcı konuda siyasal partiler ne yapıyor diye sormuş. AKP cephesinde Başbakan ve danışmanları dışındaki kesimlerde manidar bir sessizlik var ama tek başına AKP diye anılmayı hak eden Tayyip Erdoğan seçim kampanyası için çıktığı miting alanlarında sesinin sınırlarını zorlayarak iddiayı yalanlıyor, cemaate ve muhalefet partilerini yüklendikçe yükleniyor. Yani bu manidar sessizliğin olmaması normal mi yani olması normal değil mi? Yani ne zaman bir açıklama yapılsa bir pot kırılıyor. Biraz önce Burhan Kuzu ve e, Teknoloji Bakarı Fikri Işık'tan bahsediyordunuz. Evet. İkisinin de yaptığı açıklamalar tamamen e, tutarsızlıkla alakalı bazı noktaları içerisinde barındırıyordu. Evet, yani pot olup olmadığını bilmem ama e, bayağı ciddi, çok ciddi vahamet arz ediyor. Ayrıca başbakanın e, konuşmasını izleyen e, Pınar Öğünç'te radikal gazetesinde başbakan kendi kendisini montajlıyor diye. Hiç bitmeyen bir Tayyip Erdoğan cümlesi içinde yaşıyor gibi oluyorsunuz diyor konuştuğu zaman. Üç öğün başbakan canlı yayında. E, fakat sonunda... Yollar, milyar dolarlar, milyar liralar, sonra yapılan hizmetler teker teker anlatılıyor bu konuşmaların hepsinde. İyi. Ardından komplo montaj, dublaj ve... Evet. Ülkene geri döndemeye başladı. Mehmet Ali Şahin daha önce dile getiriyordu. Başbakan yardımcısı dile getiriyordu. Feytullah Gülen'e sesleniyordu ülkene geri dön diye. Dün yaptığı konuşmasında başbakan Erdoğan da... Arınç da öyle demişti. Evet, Herkes demişti. bir yalvarır tonda dönsün diyorlar. Dön bak bir şey olmayacak ne güzel olacak. Diye. Yani aynı seslenişi başbakan Erdoğan da yapıyor. Yani kötü dubla, dublajlanmış gibiydi diyor Fınar Önç. Kafası dolu keyfi kaçık haldeyken daha sık oluyor. Karşısındakini karşısındaki ekranda yazanı görse de görmüyor. Ana dilinde olmayan tonlamalarla uzatıyor bazı eceleri. Dün bunun şahikası yaşandı diyor. Ee, böyle bir günde canlı yayınlanan konuşması yani ses kayıtlarının dublaj montaj bir şey olduğuna dair belge diye sunulan raporların da yalan olduğu kanıtlanmaya başlayınca ...konuşması düzmece... ...olacak kadar montaj kokuyordu... ...bir de demiş. Ve... ...şey sonunda da... ...şunu söylüyor. Ya biz bu be... ...diye bağırdı bir de. Ürkütücü... ...bir sevecenlikle. Hepsini seviyorum... ...dediği yetmiş yedi milyona bir arada ...diye bitirmiş. Evet, yani. ara sıra cebinden çıkardığı... ...bazı konular vardı. Mesela... ...dünkü konuşmasında üç yıldan fazla... ...Selam örgütü adı altında... ...Mavi Marmara şehitlerinin ailelerinin... ...telefonları da dinleniyor demiş alçak da bakar mısınız diye sormuş. Sizden bu dinlemeyi kim istedi? Ne adına dinlediniz? Neye hizmet etmek için dinlediniz diye de Sorularına dile getirmiş. Zaman zaman da dile getiriliyor bu mavi marmara ile alakalı diğer konuları. Evet, Aydın Engin'in yazısına dönecek olursak yani daha önce de yazmış olduğu bir yazısına gönderme yaparak diyor ki bu ses kaydı gerçekse Türkiye'de siyasetin yolu da yönü de bir başka düzleme saçrar diyordu. Yani Tayyip Erdoğan bu ülkede başbakan olarak kalamaz. AKP bir iç hesaplaşma yaşamadan yoluna devam edemez. Peki diye önemli bir soru soruyor Engin. Siyasetin böylesine yakıcı bir aşamaya ulaştığı şu birkaç günde muhalefet ne yapıyor? Sırayla bakalım demiş. Cumhuriyet Halk Partisi başbakan istifa diyor. Bu hükümetin meşruiyeti kalmamıştır. Kılıçdaroğlu bu kadarıyla da yetinmiyor. Ya helikoptere bin yurt dışına kaç ya da başbakanlıktan istifa et. Devleti soyan başbakanlık koltuğunda oturamaz. MHP'nin tutumu da çok farklı değil. Devlet Bahçeli konuştu. Yüce Divan'da hem de millet vicdanında hakkında verilecek hükme katlanmak zorunda kalacaktır. Herkes bilsin ki bugünler çok uzak değildir. BDP'nin bu konuda dişe dokunur, kolları sıvamış bir tavır alacağını umanlar da yanılıyor. BDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş da komplo montaj diyerek bu meseleyi ört örtemezsiniz. Başbakan olarak buna var mısınız? ...buyurun soruşturma açılmasını bizzat kendiniz isteyip ses kayıtlarını verin. Yani diyor ki e, Aydın Engin... ...gözünüzden kaçmadığını sanıyorum... ...muhalefetin tümü başbakandan bir şeyler bekliyor... ...onun bir şeyler yapmasını istiyor. Biri helikoptere binip gitmesini ya da istifasını öneriyor... ...öteki malum ve mutlak son görülmüştür diyor... ...ve anlaşılan bunun kendiliğinden olacağını umuyor daha da öteki ses kayıtlarının gerçek olup olmadığını başbakanın ortaya çıkarmasını istiyor. Yani yani hepsi de armut piş ağzıma diş düş diyorlar ve bal gibi ayıp ediyorlar demiş. Yani böylesine bir olayda başbakandan yani iddia oklarının yöneldiği birinden medet ummak ya da kuru kuruya laf sokuşturmak yerine yapacak başka bir şey yok mu diye soruyor. Meclis iç tüzüğünde gen soru, meclis soruşturması gibi hükümetleri denetlemeye yarayan etkili yöntemler var. Ee, diye yani ben hatırlatmak bizde diyor. Yani param çıkışsa ben yapacağım ama muhalefet partilerinde herhangi birinin paramız çıkışmıyor. mazereti olmasa gerek diyor. Yani bir yerde inceleteyim diyor. Evet, evet. Şunları armudun kendi kendine pişmeyeceğini ve pişse bile onların ağzına düşmeyeceğini birilerinin ...hatırlatması mı gerekiyor diye sormuş... ...çok isabetli olduğunu düşünüyorum... ...bu sorunun... ...aynı şekilde Şahin Alpay'da geçenlerde... ...bir yazısında... ...demokrasi mücadelesinin... ...hiç bit ...yani demokrasinin ancak sürekli bir... ...mücadele sonucunda... ...ayakta tutulabileceğini... ...söylüyordu... ...Nengin de bence... ...bunu söylemiş oluyor... Ve burada çok önemli bir şey daha var. Yani ülkenin bütün kolluk kuvvetleri tamamen dağıtıldı. Savcıları, hakimleri. Yargıya olan güven %26'ların aşağısına indiğinden bahsediliyordu. Evet, kurumlara güvenin ne hale geldiğinde birazdan şeyle de konuşma fırsatı olacak zaten. Sesin öneyle. Sesin öneyle. Fakat yani medyaya ve yargıya güven artık... Yerlerde sürünüyor fakat asıl e, olan meclise de tabii güvenin çok düşük olduğunu söyleyelim. Yani şöyle şeyler oldu. Türkiye'de hiç önceden konuşulmayan bu yolsuzlukların da ortaya çıkmasından hemen önce başlayan bir şey vardı aslında. Bir operasyonlar dizisi ve hukuk devletin tamamen eskiye alan işte hakim ve savcılar yüksek kurulu bir mitle ilgili kanun tamamen yargı denetimi cezalandırılamazlık kılan yargı denetimi dışına çıkaran bir şey mitin ayrıntılarıyla okuduk. Savcının emrini yerine getirmeyen polis amirlerini de unutmayın bu noktada. Evet. Hukukun hiçe sayıldığı bir an. Ee, bir de internet tümüyle internetin e, devasa bir sansür şalına sürülmesi gibi 3 çok çok önemli konu bir de üstelik askerlere verilen bir yasa, yasal değişiklikle onlara da bir e, ağzına bir parmak bal çalma diye nitelendireceğimiz değişiklikler var bütün bunlar e, geçenlerde taraf gazetesinde manşetten atraflı bir şekilde verildiği gibi eee gece geçirilen kanunlarla ve şeyler televizyonlar meclis televizyonu kapatıldıktan sonra geçip gidiyor ve büyük bir otoriterleşme demokrasiden tamamen uzaklaşma hatta totaliter tonları olan bir rejime doğru gitme havası var. Evet. E, peki bütün bunlar olurken e, parlamentoda oturup duruyorlar e, bütün bu sözünü ettiğimiz partilerin tıpkı Aydın e, Engin'in de söylediği gibi. Yani bizim e, gençlik dönemimizden kalma çok önemli bir şey hatırladım ben şimdi 1960'ların ortasından itibaren. Parlamento dışı muhalefet diye de bir şey vardır. Yani bu olmuyorsa bu parlamentoyu çalıştırmaz hale getirmişse e, Adalet ve Kalkınma Partisi kendisine sosyal demokrat diyen en azından e, partilerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve BDP'nin belki Milliyetçi Hareket Partisi ile de konuşarak ya bu, bu korkun bizzat meclisin içinde bu yeni düşün yeni konuş çift düşün e, so soytarılığına bir son vermek gerekir ve biz terk ediyoruz biz gidiyoruz meydanlara ...böyle Anladım. bir şey kabul edilemez... ...bu, bu oyun, bu tiyatro... ...bu farz devam edemez demesi lazım... ...muhalefet... Evet. Yani böyle ...muhalefetin bir şey böyle demesi lazım. lazım... Ama ...benim Haziran ayından bu yana anladığım muhalefette... ...tamamen partilerle alakası olmayan bir muhalefet türü oldu... ...yani geçtiğimiz Haziran ayında... E, ...ortaya çıkan... ...protesto gösterilerinde 1 Haziran'daki... ...Cumhuriyet ve Halk Partisi'nin... ...tavrını da hatırlıyoruz... ...1 Haziran'da insanlar Taksim Meydanı'nda... ...polis şiddetine doğrudan maruz kalırken... Kafaları, gözleri yaralırken, gözleri kör olurken bu polis şiddetinden ötürü Cumhuriyet Halk Cumhuriyet Halk Partisi miting kararı almıştı ama kadıköy'de. Ardından Cumhuriyet Halk Partisinin gençlik kolları ile beraber harekete geçen kitle taksime gelmişti ve ondan sonra taksim meydanına ve gezi parkına girilmişti. Geçtiğimiz günlerde gene şeyi hatırlıyorsunuz Mustafa Sarıgülün yaptığı bu para dağıtma şeyini ...mizan seni hatırlıyorsunuz... ...Taksim evet. Meydanı'nda. Polis dağıldın... ...dedikten sonra tamam efendim... ...görevinizde başarılar diliyoruz, görüşmek üzere deyip... ...aynı şekilde oldukları gibi dağılmışlar. Son derece önemli. Mesela orada... E, ...burayı açmıyorum... ...gezi parkını dedikten sonra... ...burada izin vermiyorum toplantıya deyince... E, ...sizin... Otur oraya. ...izninize tabi değildir efendim... ...deyip... Evet. E, ...Sarıgül ve beraberindeki zavat Eyleme gidenler biz burada oturacağız ve burada sürdürmek istiyoruz eylemimizi deseler polis ne yapacak? İşte böyle bir gelenek olmadığı için Cumhuriyet Halk Partisi'nden siz meydanlardaki bir e, hareketlilik beklediğiniz zaman benim biraz kafam karışıyor. Ama benim bütün ailem Cumhuriyet Halk Partisi, dedem, babam. Öyle mi? Yani ama ben biraz daha gençleri güveniyorum. Nasıl e, Haziran ayının başlarında Kadıköy'den taksimi getirmişti Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ha, 50 yaş üstündeki hı. insanları, hı. gençlik CHP'li gençler. Belki aynı dinamikti e, burada da sergileyebilirler. Ancak yani eğer böyle bir şey gerçekleşecekse, yani Kılıçdaroğlu ve 50 yaş üstünden değildi, de biraz daha 20 yaş üstü CHP'lerden benim umudum var. Evet yani e, ayrıca bağımsız milletvekilleri de mesela e, şimdi ayrılmış olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde yer alan ve daha ayrılmış olanlar onlar da e, onlar da armut, piş azıma düş bekliyorlar herhalde. Yani kuvvetli e, eleştiriler gelmişti mesela İzmir bağımsız milletvekili Ertuğrul Güney Günay Montaj deniyor ama başı sonu ne olursa olsun ses onun sesi Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın yakın aile çevresinin iddialarla gündeme gelmesi beni de samimiyetle üzdü demiş. Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti kurucularından Yaşar Yakış kayıtların doğru olmamasını temenni ediyorum. Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat inşallah yalandır dedim. Ülke için hiç hayırlı değil gerçekse Türk demokrasi ağır yaralar alır demiş hepsi çok itiraz ediyorlar ama. Temkin bakanlığından görebilirler sanki hepsini. Evet aynen o şekilde yani gerçek bir demokratik mücadele ve muhalefet yapma şeyini daha çok bekleyeceğe benziyoruz. İnanılmaz bir hale gelmiş durumda. Etraf çok pis kokuyor. Ve Hidayet Şefkat Tuksal'da e, oldukça izlenen bir yazısında Türkiye yeni bir döneme giriyor. Zihnimde başına gelecekleri talihsiz bir biçimde sezip acıyla terennüm eden Kemani Sarkis Efendi'nin nameleri dolaşıyor diye bitirmiş yazısını. Kimseye etmem şikayet ağlarım ben halime. ...titrerim mücrim gibi... ...baktıkça istikbalime... ...demiş... ...perdeyiz zulmet çekilmiş... ...korkarım ikbalime... ...titrerim mücrim gibi... ...baktıkça istikbalime... Mücrim ne demek sen biliyor musun yeni kuşak? Bir internet var bakayım bir saniye... <gülüyor> suçlu suçlu... ...okyanus ya da biz ona... ...suç düş diyoruz... ...evet bu şekilde tamamlıyoruz... Ve sizinle birazdan konuşmaya devam edeceğiz. Açık gazle. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba. Günaydın. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Mükemmel ötesi. Biz okyanusya'da fantastik dünyamızda. <gülüyor> biz Okyanusya'da fevkalade iyi çalışıyoruz. <gülüyor> okyanus ötesi mi, Okyanusya mı? <gülüyor> Okyanusya. <gülüyor> Tabii. Hayır, hani okyanus lüfü geçince böyle biraz durumlar cahileli oluyor da onun için. Bana Herler bana Win dedir. Winston'de. Artık ben ne, ne diyeceğimi bilemiyorum genel olarak. Ee, artık yani sıradan bir Türkiye vatandaşı olmak hani birkaç konuda masterlı e, olmak gibi bir şey aslında yani deprem uzmanısınız. Ondan sonra işte yavaş, e, zaman içinde e, gündeme göre ne konu var, onun uzman oluyorsunuz. Şimdi de kriptolu telefon uzmanlığımız ve ha. dinleme uzmanlığımız. Ee, tabii bu, bu arada benim en bayıldığım şeylerden bir tanesi bu. E, haberlerin dinleme haberlerinin arka planında böyle <gülüyor> görüntü olarak yer alan bir takım tuhaf kablolar. O kabloların ne olduğu da belli değil. Herhangi bir bilgisayar kablosu olabilir. Bir DJ kabini gösteriliyor olabilir. Vesaire ama bir aletler var orada. Bir ses olayı var ve bir şeyler takıp çıkarılıyor, bir şey oluyor falan filan. bir Teknik haller var. Haberlerde böyle çok enteresan montaj hadiseleri gerçekleşiyor. Montaj dublaj şantaj evet. <gülüyor> evet, evet ya hakikaten Fransızca sağ olsun işte Türk modernleşmesinin geldiği yer budur Aa, Evet hepsi Fransızcadan girdi mi? Evet hepsini evet. onlar yaptı zaten Diyemiyoruz çünkü İsrail ve Amerika var ee, Her zaman en sevdiğimiz şer odakları peki bu son raporlar da çok dikkate değer tabi Amerika Birleşik Devletleri'nin evet. insan hakları raporu yolsuzlukları doğrudan doğruya insan hakları ihlali olarak görmesi hem de Avrupa Birliği'nden de aynı şekilde uyarılar gelmesi de çok kritik bir noktada olduğumuzu gösteriyor bu arada senin yolladığın şeylere de baktık Galap Uluslararası Araştırma Enstitüsü, kamuoyu araştırmaları ve Türklerin, şehirli Türklerin temel kurumlara olan güveninin keskin bir şekilde düşmekte olduğu şeyleri, bu başta yargı organı olmak üzere ama her türlü kuruma, medyayı sormuyorum bile zaten. Acaba neden? Çünkü şimdi bugünkü gazetelere ve işte dünkü gazetelere bakan sıradan bir vatandaş şu şoku yaşıyor. Herkes bir Amerika'ya koşturmuş. Amerika'daki bir takım işte adli bilişim uzmanı, ses mühendisi, ses uzmanı, işte Hollywood yıldızlarının dublajlarını yapan bilmem ne şirketinin vesaire falan filan gibi işte ve tamamen birbirine zıt. Raporlar alınmış işte şey bir tanesi diyor ki kesinlikle montaj vesaire işte ya da işte şey sahtekarlık yok demek istiyor aslında e, bir rapor. Diğerleri de işte e, diğer iki tanesi de işte bunlar e, şöyledir böyledir bunlar tamamen sahtedir diyor. Fakat bir de bunların içinde bu raporlara... Bu şimdi yeni Türkiye medyası dediğimiz bir olay var bildiğimiz gibi onlara yalanlamalar geldi. İşte, meğerse işte bir tanesiyle ilgili soru sorulmuş ve işte bu şey hikayesi çıkmış bildiğiniz gibi bahsedildiği gibi. Bir, bir, bir, hakikaten farklı zamanlarda bu kayıtlar yapılmış. Soru bu. Fakat bu tamamen işte sahtedir diye haberde veriliyor bu anlama getir ...retilecek şekilde veriliyor, veriliyor... ...ve bir şirketin adı kullanılıyor... ...şirket bunu reddediyor... ...bizim hiçbir alakamız yoktur bu raporla vesaire gibi... ...yani şimdi... ...Amerya'ya niye güvenilsin... ...çünkü bunu, bu haberlerin tamamen... E, ...işte gerçekten bir merakla yapılmadığı belli... E, ...işte Amerika'da burada... ...işte bir yandan bakıyorsunuz... ...Amerika hani... ...tarihin en büyük ihaneti... ...işte Türkiye'nin sırlarını... ...Amerika ve İsrail'e satmışlar... İhanet, ihanet vesaire falan filan gibi şeyler bol, bol ajitasyon dolu haberler yapılıyor. Evet bu noktada bir şey söyleyebilirim belki de ekleyebilirim de. Medyanın bu konudaki mesela bu son çıkan daha doğrusu son Türkiye gündeminde medyanın tam olarak rolü ne? Bence sadece bakıyorlar ve izliyorlar. Yani herhangi bir şekilde araştırmacı gazetecilik sonucu ortaya çıkan bir skandaldan bahsetmiyoruz geçtiğimiz yıllarda gördüğümüz gibi. Burada daha çok böyle yukarıdan birileri bilinmeyen bir taraflardan sızdırılan görüntüler var. Herkes o görüntüleri izliyor ve şaşırıyor. Ne gazetecilik? Araştırmacı gazetecilik. Ne? Araştırmacı necilik? Gazetecilik. Peki. Hem gazetecilik hem araştırmacı bölümü Türkiye'de maalesef evet çöp vaziyetinde var mıydı ne kadar vardı bunlar da tartışılır kimseye de haksızlık etmiyorum etmek istemiyorum ama maalesef işte Türkiye'de Anglo-Sakson basınında mesela anladığımız şekilde bir araştırmacı gazetecilik neredeyse yok gibi bir şey. Hani kitaplar şeklinde e, bazı gazeteciler yazmaya çalıştılar, ettiler vesaire falan ama gazetelerde yayınlanması bakımından çok zor. Hani sadece araştırıyor olmak yeterli değil. Yani elbette her muhabir araştırır. Yani sonuçta her haber ama araştırmaya dayalı olmak zorunda zaten. E, ama bunun üstüne e, birkaç yılını mesela sadece bir konuya ayırmak. Bu konunun bütün detaylarına giriyor olmak, e, her şeyini biliyor olmak ve sonunda bunun e, bu belki birkaç yıllığına yapılan bu yatırımın üzerine e, sonuçta belki birkaç tane haber çıkıyor. Ama işte Anglo-Saxon basında bu haberler çok prestijli ödüller getiriyor. E, gazetelerin e, baş tacı oluyor bir anlamda. E, yapılan binlerce yüz binlerce haberin arasında o haberlerin çok büyük değeri oluyor. E, ve hakikaten de çok sarsıcı etkileri de oluyor. Yani işte e, benim hep verdiğim bir örnek e, bu e, Amerika'da e, şeyde, e, New Orleans'daki e, doktorların vesaire işte ırkçı davranışlarından tutun işte de ee, siyah hastaların tedavi edilmemesi, bu e, kasırgadan sonra vesaire evet. büyük felaketten sonra bununla ilgili çok enteresan ve işte güvenlik güçlerinin tavırlarıyla ilgili gene siyahlara yönelik e, çok ilginç haberler çıktı hakikaten. E, tamamen ama bu e, sadece bir iki doktorla konuşmaya falan değil e, çok detaylı ve çok güvenilir araştırmalara dayanan haberlerdi bunlar. Ya Türkiye'de tabii ki yani böyle şeyleri e, hala mesela e, Türkiye'nin en büyük dramlarından biri olan Marmara depremiyle ilgili ne kadar araştırmacı gazetecilik yapıldı? Ne, ne oldu? Bu soru işareti. Yani hayatımız bu kadar etkileyen konularla ilgili defterler kapanıyor. Keza bugün işte şey darbeleri soruşturuyoruz vesaire diyoruz ama onlar da kapandı artık darbe soruşturması işte veyahut mahkemeleri bu darbelerle yüzleşilmesi diye bir şeyden bugünün Türkiye'sinde bahsedemeyiz. Bu konu bitti. Ha şimdi bunun peşinden koşan işte 12 Eylül darbesinin özellikle çok bir anlamda bu işe sarılan bir grup var. Ufak bir grup ama bunu çok sahipleniyorlar. Ama bu bir şey değiştirmez. Bir toplumsal yüzleşmeden bahsediyor. bahsetmemiz gerekiyor. Evet. Artık bugünün Türkiye'sinde ve bu bitti. Bu treni bugün kaçırdık. Bir daha ne zaman, hangi nesil yakalar bilmiyorum. Ama o konu kapandı ve bu zaten Türkiye'nin çok büyük bir kaybı. Yani işte biz şimdi bu tutarsızlıklara gülmeye çalışıyoruz. Yani gülmeden de yaşayamıyor insan ama çok dramatik olaylar. Yani bunca yıl kaç insanın hayatı karardı acaba? Türkiye genelinde vatan haini, ajan bilmem ne Cumhuriyet tarihi boyunca ondan öncesi boyunca vatan haini ajan. ...sırf bu yani milyonların hayatını karartmıştır. Evet, Türkiye'de. komünist, anarşist, terörist... Evet ve, hani, evet ve hep bunun altında da bir birisinin adamı olmak birisinin e, piyonu olmak Türkiye dışından bir devletin karanlık gücünü falan gibi insanların hayatları böyle karartıldı ve bugün bu hala başbakanın ağzından yapılıyor e, artık AKP'nin yani, e, e, avucunun içinde olduğunu çok açık olan medya tarafından yapılıyor yani bir grup e, bu gazeteler vesaireler televizyon kanalları tarafından yapılıyor. Hiç hiç hicap duyulmadan yapılıyor ve sorgulanmıyor da. Bunlar artık hani kime yönelik olursa olsun. Ya yani bugün cemaate yönelik olur, bir gün bilmem neye yönelik olur vs. Hani benim sevmediğim insanlara yönelik olabilir, nefret ettiğim insanlara yönelik olabilir. Hiç önemli değil. Bugün yani bir insana herhangi bir gruba veya birilerine yönelik oluyor olması o tam olayı bitiriyor. Ya yani orada yani böyle bir şey artık yapılamaz. Çok insan acı çekmiş bunun için Türkiye'de çünkü. Evet fakat tabii yani bu şey önemli bir nokta gibi görünüyor benim de gözüme son söylediğin. Yani bir özellikle gezi ayaklanmasıyla başlayan çok önemli bir fırsat doğmuştu. Hala da ben bunun, bu fırsatın kaçırılmış olabileceğine inanmak istemiyorum. Önemli bir demokrasi mücadelesinin, demokrasinin genişletilmesi ve yeni bir yapılanmaya gitmenin yolu açılmıştı gibi ama yani çok mesela bugün Milli Güvenlik Kurulu şeyinde de MGK toplantısında da gene çok şey ulusal güvenliğimizi tehdit eden yapılanmalar ve faaliyetler görüşülmüştür şeklinde bir ifade çıkıyor acayip yani ya bu MGK olayı artık hala bu devirde MGK kapılarında bekleniyor olması çok sarsıcı bir şey tabii. Ve bugün de 28 Şubat, 28 Şubat hiç bitmemiş. 28 Şubat'ta takılıp kalmışız takvimler bir yerlerde her gün 28 Şubat'ı yaşatıyor ve 28 Şubat'taki mağdurların da hani işte dindarlar muhafazakarlar başörtüler falan değil yani herhangi bugün geçen sefer o kitle yarın bu kitle öbür gün başka bir kitle önemli olan işte hurulet dönüyor ve sizin önünüzde durduğu zaman yanıyorsunuz bu bu kadar basit yani ve herkes olabilir bu ondan dolayı yani elbette ki dönemsel olarak insanların çekilmesi Kürtlerin çektiği acılar, Kürtlerin çektiği acılar, solcuların çektiği acılar. Herkesin ya yani o kadar çok kitle var ki yani say say bitmez. Birini sayınca diğerine haksızlık oluyor ama e, bu, bu değil yani olay. Aslında çok da toplu, to, to, to, to, to, bütün toplumu ilgilendiren bir durum söz konusu. Ve bugün mağdur edenler kendileri de çok ağır şeyler yaşayacaklar ileride. Ve ben o gün o insanları bugün bu, bu kadar Türkiye'ye sıkıntı yaşatan başına e, çorap ören insanları savunmak zorunda kalacağım için de üzülüyorum şimdiden. Evet, Genelde haksızlık ve adaletsizliklere karşı. Evet, fakat yani bu fırsatı kaçırılması durumu ya yani eşi, eşikte durma e, hissiyatı son derece e, önemli e, ve özellikle mesela İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bu 15 Aralık'tan sonra yapılan bütün dinleme ve fiziki takip işlemlerinin sona erdirilmesi ve evrakların da imha edilmesi istediği ortaya çıkınca bu yani Başbakan ve oğlunun konuşma kayıtlarının da delil olmaktan çıkması anlamına geliyor ve gerekçe olarak da sadece bir tarih o tarihten sonra yapılmış bir talep olması gibi akla izana asla sığmayacak bir durum. Hem de mesela aynı anda da Reuters'dan da gelen ikinci ses kaydının da uluslararası haber ajanslarının belki de en büyüğü olan Reuters haber ajansı başbakanla oğlu arasında geçtiği iddia edilen yeni ses kaydının içeriğini de bütün dünyadaki abonelerine ulaştırdı. Yani Erdoğan'a ait olduğu öne sürülen sesin bir iş adamının getirdiği parayı beğenmediği 10 milyon doları ve kesinlikle kabul. yani acıdım ben de şimdi 10 milyon dolar çerez parası tabii. Evet yani <gülüyor> bize ne söz verdiyse onu getirecekse getirsin. Başkaları getiriyor da o niye getiremiyor? Kucağımıza düşecekler merak etme diye... <gülüyor> yani, bir şey yani ha, bu baba olayı doğruymuş yani hakikaten hani bir baba e, e, ulusal bir baba olduğuna so, so, soyunduğuna e, hep iddiaları vardı başbakanın böyle yorumlar yapılıyordu bu tabii aslında içinde bir sevinçli de getiren hani e, hani bir fazla peder şahid biraz işte babalık yapmaya çalışıyor falan gibi bir halde bu baba falanı başka türlü aslında yorumlamış başbakan belli ki bu da çok ağır bir şey yani şimdi tabii bakanlar da mesela e, Dün Enerji Bakanı işte mesela Yılmaz şey yapıyordu, espriler yapıyordu, Din, dinlenmek işte dinlenme, dinleniyoruz, işte, evet. dinlenemiyoruz falan. Dinlenme tesisleri için. Yani, yani bunu bu şekilde esprilere boğuyorlar. Evet <gülüyor> olacak. Şey, şey, kötü esprilerde. <gülüyor> evet. Şimdi de Orman ve Su İşleri Bakanı espriler yapmaya başladı. Ee, eğer İstanbul'da su sorunu çıkarsa önümüz içinde bulunduğumuz yıl içerisinde bıyıklarımı keselim diye. Bu işte şey kendisi zaten tip olarak da böyle şey radyasyonu çay içen geçmişteki şeylere çok benziyor yani. Hani bir sanki hiç zaman geçmemiş işte takvimler böyle yaprakları gitmemiş gibi bir hal var. ya yani şimdi Türkiye'de bu su meselesiyle ilgili hiç espri yapılıyor olmaması lazım. O doğru düzgün çalışılıyor olması lazım. Ya evet açıkçası. Evet. Biz korkuyoruz mesela şeyden Suriye'den bahsederken sürekli Suriye'deki kuraklık yüzünden değişen bir nüfusun getirdiği karışıklık ve kargaşadan ve ondan sonra da gelen savaştan bahsettik. İnsanlar artık birbirlerinin kafasını kesiyorlar. Susuzluktan ötürü çıkan bu kuraklık ve ondan dolayı ortaya çıkan zorunlu göç yüzünden ve nihayetinde savaşla beraber. Böyle bir ortamda bıyıklarını kesmekten bahsetmek ne derece komiktir ne derece uygundur onu çözmeye çalışıyorum ben işte yani bu şey, cümleyi e, duyduğumdan beri e, susuzluğa kuraklığa çare olarak getirilen e, yani çözüm olarak ortaya konanlar korkunç şeyler aslında tabi o e, şeyi suya alıp oradan oraya aktarmak bunu buradan buraya aktarmak falan filan yani şimdiye kadar e, Türkiye'nin e, yapabildiği yani susuzluk konusunda yapabildiği tek çare diye ortaya konulan bu oldu yani halbuki Türkiye'nin açıp da baktığımızda işte bu Global Forest Watch gibi işte dünya çapında yeşillik işte bütün ormanlar vesaire ne ne oluyor diye araştıran örgütlerin kuruluşlarının yani Türkiye dünya haritasında bir orman çölelerin yok olduğu bir çöle dönüşüyor yani artık bu konuda yapılmayan haber kalmadı diğer birçok konudan farklı olarak medyadan bu konuda bir duyarlılık var diyebiliriz ama hiçbir şey fark etmiyor. Evet gayri ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Yani Modbarlo da yazmış çok önemli yazmış. Dünyanın erişilebilir temiz suya erişimi ...bitmek üzere diye çok çok önemli bir e, uyarıda bulunuyor. Other Words adlı internet sitesinde görülüyor. Yani dünyanın en ünlü uzmanlarından biri ve insan e, bir e, dört temel ilke üzerinde etik e, meselenin tekrar düzenlemesi gerektiğini söylüyor... Yani insan hakkı olduğunu ve muhakkak eşitlikçi paylaşımı ortak varlık, müşterek olduğu insanlığın ve gelecek kuşakların mutlaka kullanması, korunması gerektiği suyun kendine özgü hakları, tabiatın toprak alanında hakları olduğu gibi bir şeyin kabul edilmesi ve sonuç olarak da ancak biz, bize birlikte yaşamayı da gene suyun öğretebileceğinin kabul edilmesinden geçerken Başbakan şey pardon su işleri bakanı da büyükleriyle ilgili espri yapıyor doğrusu bunu insan zekasına ve vicdanına hakaret olarak görmek su kesintisi olsa büyüklerimi keseceğim de diye konuşması evet, çok bilim insan, ciddi. Evet bilim yani. insanlarına da soruyorlar. Su savaşları yaşanıp mi? Miktat soruyorlar daha doğrusu. Su savaşları yaşanabilir mi ülkeler arasında diye. Miktat Kadıoğlu da cevap veriyor. Ne ülkeler arasında? Siz eğer Sapanca kır, kuraklıktan kırılırken Sapanca'nın suyunu çekerseniz İstanbul'a getirirseniz bu suyu Sapancalılar da gelip o boruyu keseceklerdir. Asıl çatışma ve huzursuzluk buradan çıkacaktır diye söylüyor. Ortada savaş var insan canı var ve tamamen bozulabilecek sosyal bir düzen var ama biz bıyıklardan, büyük kesmelerden bahsediyoruz. Ya tabii şimdi Türkiye'de aslında birbirine düşme halleri ve bunların hani o kadar farkında da değiliz ki mesela Doha'daki patlamayla ilgili haberler verilirken dün ısrarla büyük haber kanallarında Antakyalılar denip durdu. Yani bu şeydeki lokanta sahipleri, işte çalışanlar vesaire Antakyalılar. Hani bunun ne demek olduğunu biliyoruz. Orada ima edilmek istenen aslında bunun mezhepsel bir işte e, sebepli bir patlama olabileceği vesaire bir bombalama olayı olabileceği. Sonradan işte değildendi vesaire vesaire. Ama yani burada e, önemli olan o ihtimalin insanların kafasının arkasında olması ve bir kod adı gibi Antakyalılarla orada kars aslında tabii Aleviler. Ee, ve bu çok da enteresan bir şey yani veya da işte bir şekilde e, Suriye ile ilintilendirilen bir durum var orada çünkü bir gün yakın zamanda böyle bir patlamanın olabileceğini ve gerçekten mezhepsel sebeplerle Türkiye içinde de yapılabileceğini biliyor yani insanlar. Evet. Ama bunun bu, bu konuşulmadığı bu açık sır olarak kaldığı için işte böyle bir koda bu şekilde kalıyor. Önemli Tabii ama, bir eşikteyiz evet bir süreyi maalesef evet, bitirmek. Süreyi bitiriyoruz. Evet. Ee, tek son şeyi kapatırken şeye dikkat çekmek istiyorum. Bütün bu hani e, Amerikalılara bir yandan koştur koştur e, ses kanıtlarının götürülüyor olması. Amerika'daki uzman ee, hani bir yandan dış uzvan güvenilir olan o Türkiye'deki hiçbir kuruma işte güvenmiyorsunuz, hiçbir yapıya güvenemiyorsunuz. Ee, hem de ondan sonra bir yandan aynı e, gazetelerin vesaire işte medya kuruluşlarının e, Amerikan komplosu işte tarihin en büyük ihaneti diyoruz. Buna da son kapanırken bir dikkat çekeyim dedim. Yani bu bunlara tabii ne ne, ne diyeyim artık yani bu tutarsızlıklara o okyan... Biraz gülelim bari evet. yani. Hani okyan... hakkımız o... dayanmak için. <gülüyor> Okyanus'a bekliyoruz. Tamam, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <gülüyor> Teşekkürler. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. What did you it?